Çekin Çekin. muhterem kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in de açıkça ifade ettiği üzere her canlı mutlaka ölümü tadacaktır işte muhterem hocamız hayırlı bir ömür yaşadıktan sonra hizmetle dolu, irşatla dolu bir ömür yaşadıktan sonra ...hakkın rahmetine kavuştu, aramızdan ayrıldı. Ona son görevimizi yapmaya çalışacağız. Bizlerin hocamız üzerinde hakkı olamaz, yoktur. Ama onun bizim üzerimizde çok hakkı vardır. Çünkü bir ömür boyu bizleri irşad etmekle yaşadı, ömrünü geçirdi. Şimdi ona son görevimizi yapmadan önce lütfen... Kul haklarınızı helal ediniz Helal ediniz Helal ediniz, ediniz. Cenab-ı Hak Hepimizden Hepimizden razı olsun Merhum hocamıza Cenab-ı Hak Rahmet eylesin Geride kalan yakınlarına Sabrı cemil sabırlar İhsan eylesin Şimdi hocamıza son görevimizi yapacağız Ceza, Cenaze namazı kılacağız Belki bilen Kardeşlerimiz olabilir Onun için Kısaca bir tarif edelim Sonra birlikte Niyet edelim Cenaze namazını Muhterem Mahdumu Abdüman Büyükkörükçü Hocamız kıldıracaklar Ve sonra da Cenaze namazından sonra Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Bir tezkiye konuşması Yapacaklar Şimdi cenaze namazı Dört tekbir ve selamdan ibaret olan bir namazdır. Önce birlikte niyet ediyoruz. Sonra birinci tekbirden sonra subhaneke duasını okuyoruz. İkinci tekbirden sonra salli barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra cenaze duası var. Bilen kardeşlerimiz onu okuyabilirler. Bilmeyen hatırlayamayan kardeşlerimiz bildikleri bir duayı okuyabilirler. Rabbena duasına okuyabilirler veya dua niyetiyle Fatiha suresini okuyabilirler veya amin diyebilirler. Şimdi hep birlikte niyet ediyoruz. Niyet ettim Allah rızası için namaza, Resulullah için salavata, meyit için duaya, uydum hazır olan imama, er kişi niyetine. hazır biraz Efendim cemaatimizin hazırlanması için birkaç dakika beklememiz gerektiği kardeşlerimiz tarafından söylendi. Ben Konya'mızdan, Konya dışından hatta yurt dışından gelen kardeşlerimin olduğunu öğrendim. Cenab-ı Hak Hazretleri, buradaki bütün hazırruğundan, bütün kardeşlerimden sonsuz razı olsun. ...babam hep öyle söylerdi... ...Rıdvan-ı Ekberi ile razı olsun... ...sevenleri... ...sevdikleriyle beraber... ...bizleri büyüklerimizle beraber... ...sevdiklerimizle beraber... ...önce kainatın... ...efendisinin ham sancağının altında... ...sonra da... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...komşuluğunda... ...cemalinin karşısında birleştirsin inşallah... ...ben... Uzaktan yakından gelen belki sonra imkan bulamayabilirim. Bütün dostlarımıza, bütün kardeşlerimize, bütün cemaatimize candan teşekkür ediyorum. Ve Cenab-ı Hak cümlenizden sonsuz razı olsun diyorum efendim. Eğer arka taraftaki kardeşlerimiz hazırsa... Bismillah. Allah Ekber Allahu, Akbar. Allahu Akbar. Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah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 وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُّب۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Aziz kardeşlerim, bugün Konyalılar, Hz. Mevlana'dan sonra, Ebu Said el-Hadimi'den sonra, Hacı Üveyz Zade, Rahmetullahi Aleyh'den sonra, Bozkırlı Mustafa Efendi'den sonra, Büyük hocalarını, büyük hocamızı, merhum Tahir büyük Büyükkörükçü hocamızı kendisinin ifadesiyle bir aşk erini maşukuna, mevlasına gönderiyor. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bugün kürsümüzün sultanı denilebilecek, bir büyük İslam alimini ebediyete uğurluyoruz. Camiamızın başı sağ olsun. İslam alemi, İslam alimleri önemli bir halkasını yüce Mevla yüce Mevla'ya gönderiyor. Onların da bütün alemi İslam'ın başı sağ olsun. Son kez hocamıza haklarınızı helal ediniz. Helal, helal ediniz. Helal. Helal ediniz. Cenab-ı Hak helalleşmenizi kabul etsin. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Amin. Makamını cennet eylesin. Cemalullah'a erdirsin. Refik-i alaya refik eylesin. Amin. Kendisinden sonra kalanlara hayatı boyunca haykırdığı hakkı ve hakikati yaşamayı hakkı hak bilip ittiba edenlerden Batılı batıl bilip iştinaf edenlerden eylesin. Amin. Hayatı boyunca bizim iman közümüzü körüklemekle geçti hayatı. Cenab-ı Hak iman közlerimizi hiçbir zaman söndürmesin. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil el Fatiha.